kıymetli dinleyenler. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımıza bugün Kadr suresi ile devam ediyoruz. Musaftaki sıralamada 97. İni sırasına göre 25. suredir. Abese suresinden sonra Şems suresinden önce Mekke'de inmiştir. Bir rivayete göre Müfessirlerin çoğu Medine'de indiğini söylemişlerdir. Sûrede Kadir gecesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. İnna enzelna adıyla da anılmaktadır. Konusu, Kur'an'ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. Meali Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Bilir misin nedir Kadir gecesi? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh, Rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağrıncaya kadar esenlik doludur. 1-3 Kadr kelimesi sözlükte güç, hüküm, değer, şeref gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sure inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhan suresinde biz onu ''Mübarek bir gecede indirdik.'' buyrularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Surenin ilk ayetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara suresinde de Ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin Ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır. Ramazan'ın hangi gecesine denk geldiği konusunda Farklı görüşler vardır. Bununla birlikte Buhari ve Müslim'in kaydettiği, Hazreti Ayşe'ye isnat edilen ve Alak suresinde naklettiğimiz bir hadiste, Hazreti Peygamber'e ilk vahyin Ramazan'ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş, bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan'ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur'an bu ayın son 10 günü içinde inmeye başlamıştır. Kadir Gecesi'nin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip, diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır. Müfessirler, biz onu, Kadir gecesinde indirdik diye çevirdiğimiz birinci ayetteki O zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir. Kur'an'ın zamirle anlaşılacak derecede apaçık bilinen, tanınan, şanı yüce bir kitap olduğunu göstermek için adının açıkça anılmadığı belirtilir. Biz onu indirdik ifadesinden tamamını indirdik veya indirmeye başladık manaları anlaşılabilir. Alimlerin çoğu ayette peyderpey indirdik anlamındaki nezzelna yerine indirdik anlamındaki enzelnâ fiilinin kullanılmasını gerekçe göstererek burada Kur'an'ın tamamının uluhiyet makamından dünya semasına indirilmesinin söz konusu edildiğini ileri sürmüşlerdir. Bazı alimler ise bu ayetle doğrudan Hz. Peygamber'e gelen Alak suresinin İlk ayetlerinin kastedildiği kanaatindedirler. Her iki yoruma göre de... ...söz konusu zaman diliminin... ...Kur'an-ı Kerim'in indirilişine sahne olduğu... ...ve bu olayla büyük bir değer kazandığı için... ...bu surede ona... ...Leyletül Kadr denilmiştir. ''Bilir misin nedir Kadir gecesi?'' ...mealindeki ikinci ayete cevap veren... ...sonraki ayetlerde... ...onun tarihinin açıklanması yerine... ...bu gecenin önemi insanlar için hayır ve bereketi üzerinde durulmuştur. Doğan suresinde de Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği belirtilerek, hüküm ve hikmet içeren bütün işlerin bu gecede ayrıldığı, belirlendiği ifade edilir. Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren üçüncü ayeti hakiki manasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların içinde Kadir Gecesi'nin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler. Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir. Nitekim birçok dilde olduğu gibi Arapça'da da bin rakamı büyük bir sayı söyleyerek çokluğu anlatmak için kullanılmaktadır. Şu halde bu ayette Kadir Gecesi'nde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır. 4-5 Burada Kadir Gecesi'nin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece... Allah Teala'nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler. Müfessirlerin çoğunluğuna göre dördüncü ayetteki ruhtan maksat Cebrail'dir. Cebrail, meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Ruha, Meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah'ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet ve benzeri manalar verenler de vardır. Beşinci ayette bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir. Zira melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selam verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesinde Allah Teala Rahman ismiyle tecelli etmekte, Duhan Suresinin 4-6. ayetlerinden de anlaşıldığı üzere bu tecelli en az bir yıl boyunca genel esenliğin devamını sağlamakta, düzeni ve dengeyi korumaktadır. Bu sebeple Ramazan'ın son 10 gününe girildiğinde Hazreti Peygamber dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi. Dolayısıyla müminler de Kadir Gecesini ibadetle ve dualarla ihya etmelidirler. Hz. Aişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber'e sormuş, o da Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, beni affet de şeklinde cevap vermiştir. Kadir Gecesi, kandil geceleri denilen ve zamanla İslam kültür tarihinde kutsallığına inanılıp çeşitli ibadetlerle ihya edilen, hatta merasimlerle kutlanan gecelerden biri ve en önemlisidir. Kıymetli dinleyenler, Kur'an Yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda bugün sizlere bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nden bahsedilen Kadr suresini aktardık. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle şimdilik Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu Eser Diyanet Yayınları